Ahmeder Er Rufai Hazretleri, Hak Yolcusunun Düsturları, El-Hikem, Hikmetli Sözler, Himmet ve Gayret, Kim ki Allah'ın, kainatta mutlak tasarruf sahibi olduğunu bilir, ve buna şeksiz şüphesiz inanırsa, himmet ve gayretini, onun yolundan başka şeylerden çeker. Kiminki, Allah yolunda, himmet ve gayreti yücelirse, onun, Allah Celle Celalihu'ya olan yolculuğu sıhhatli olur. Allah'tan gayrine yönelmekten de sıyrılır. Allah Celle Celalihu'nun kerem sofrasına iyiler de oturur, kötüler de. Allah Celle Celalihu'nun son nefeslerde kullarına öyle rahmet ve lütufları vardır ki, bir annenin evladına olan şefkat ve merhametinin fevkindedir. Hiç şüphe yok ki Allah Celle Celalihu kuluna bir nimet bahşettiği zaman onu geri almak istemez. İlahi mevhibe ve ilahi ihsanların feyizleri o kadar çoktur ki akıllar kesin anlayamaz, zihinler tasavvur edemez. Allah Celle Celalihunun dilediği her şeyi yapacağını bilen kişi işi ona havale eder ve alnını teslim toprağına koyar. Bütün hakikatler ortaya döküldüğü zaman onların hepsinin sahifelerinde şu satır okunur. Allah'ın zatından başka her şey fanidir. Kasas Suresi 88. ayeti i Kerime'den Kâinata, onun işleyişine ve orada olup bitenlere dikkatle şöyle bir baktığın zaman aczin onu çepeçevre kuşattığını ve ayrılmaz vasfının muhtaçlık olduğunu kâinatın bütünüyle Allah Celle celalihuya muhtaç bulunduğunu görürsün. Ayrıca kuvvetin, kudretin, muhtaçlıktan münezzehliğin ve hakimiyetin de tek başına şeriksiz ve ortaksız olarak Rabbine mahsus bulunduğunu müşahede edersin. Ayakların kaydığı ve dalalete düşülen noktalar boş ve batıl iddiacılık, enaniyet, benlik ve kadere karşı gelmelerdir. Eğer sende iddia ettiğin o kuvvet, kudret ve mukadderatı tersine çevirme gücü bulunsaydı, ölümüne çare bulur ve ölmezdin. Ey baş olma sevdasının kulu kölesi, ey kuru iddiaçılığın ve batıl davanın kulu kölesi, sen neredesin? Sen sadece bir gaflet içindesin. Baş olma sevdasından vazgeç. Gafletten kurtul. Kulluk ve acziyet elbiseni ki, Senin davanın tamamı yalandır. Baş olma sevdan, gururun ve gafletin zaftır, hezeyandır. Akla batıl arasını ayıran söz şudur. De ki, hepsi Allah canibindendir. Nisa Suresi 78. ayeti Kerime'den İki duvar arasında Şeriat duvarıyla amel duvarı arasında yürü. Resul aleyhisselamın sünnetine bağlanıp tabi olma yoluna gir. Zira hiç şüphe yok ki sünnete tabi olma yolu hayırdır. Bidat yolu da şerdir. Hayırla şer arasında ise açık bir fark, açık bir mesafe vardır. Yanağını hakkın kapısına daya. Alnını toprağa koy. Ameline asla güvenme. Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine ve kudretine sığın. Kendinden de diğer fanilerden de geç. İşte o zaman iman edip takvaya ermiş olan selamet ehline katılırsın. Kulun bereketi öyle bir vakittedir ki o vakitte o aziz ve celil olan Allah'a yaklaşır. Evliyanın Allah Celle Celalihu'nun kapısında farklı bir kısmeti, itibarı ve hatırı vardır. Eğer Allah Celle Celalihu onlara bu kısmeti bahşetmemiş olsaydı, diğer insanları hariç tutup da onları kendisinin dostluğuna tahsis etmezdi. Bunlar Allah Celle Celalihu'nun güçlü cemaatidir, büyük ordusudur. Öyle bir ordu ki Allah Celle Celalihu şeriatı onunla güçlendirmiş yahut hakikate onunla yardım etmiş, peygamberinin şerefini onunla korumuş ve onu o büyük orduya ilhak etmiştir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah şöyle buyurur. Ey Nebi! Sana da, müminlerden sana tabi olanlara da Allah kafiidir. Enfal Suresi 64. ayeti i Kerime